Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ve hasreten peygamberlerin sıfatları üzerinde durmayı düşünüyorum. Allah bizlere anlatma hepimize de güzel bir anlayış versin. Kardeşlerim Allah subhanahu ve teala peygamberleri yaşanılan ortamdaki o insanların içinden seçmiştir. Yani seçkin kullardır. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Adem'in sulbünden, Adnan'ın soyundan şehirlerden Mekke'den Mekke'den Haşimoğullarından ve Haşimoğullarından da Abdülmuttalip'in oğlu Abdullah'tan seçmiştir. Peygamberlerin insanların içinden seçilmesinin yanında bazı vasıfları vardır ki bunlar da nedir kardeşlerim? En önemli ifadelerinden bir tanesi o peygamberlerin mucizelerle e, gönderilmesi ve insanların kendi hallerine bırakıldığında fıtri hasletlerinde bir şeyler yapabilecek kapasite olmayacak insan üst, üstü güçlerle e, yapabileceği mucizelerle gönderilmiştir. Yani bugün o kadar çok insan çıkmıştır ki Adem'den günümüze kadar göz boyayan cinlerle veya ilyonist dediğimiz şeylerle göz boyama gibi ama bunların hepsinin hileleri yalanları çıkmış. Ama Peygamberlere verilen mucizelere baktığımızda hiç yalanlanmayacak ve tastiklenmiş mucizeleri vardır. Mesela bir Musa Aleyhisselam'a verilen mucize, bir İsa Aleyhisselam'ın dönemindeki tıp revaştaydı ölüleri diriltme, abraş hastalığını iyileştirme gibi. Ve Hud Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelen Mekke müşriklerinin dediği gibi bütün peygamberlere senin Rabbin bir mucize verdi. Eğer sen de hakikaten doğruyu söylüyorsan bize bir mucize getir. Mesela şu ayı dağın bir yamacına yarısında bir yamacına getirecek şekilde göster de görelim dediklerinde. Enes de İbni Mesud'dan da gelen rivayette. Onlar diyor daha sözü bitmeden Allah Resulü diyor şehadet parnağını şöyle yaptı. Ayın diyor yarısı dağın bir tarafına, yarısı bir tarafına düşüverdi diyor. O gün e, Mekke müşrikleri işte Muhammed bizi büyüledi deyip yalanlayıp gittikleri gibi bugün inandım diyen insanların da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verilen bu mucizeleri inkar ettiklerini görürsünüz. Hadi onlar müşrikti. Bu Muhammed ümmetiyim diyenlere artık ne dersin? Onun dışında yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verilen birçok mucizeler vardır ki bunlar yemeğin artması, bereketlenmesi, suyun çoğalması veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün diyor kazayı hacete çıktı. Ortalık dümdüz olduğu için arkasına gizlenecek bir şey göremedi diyor. İleride bir ağaç, ileride bir ağaç vardı. Ağaç bana dedi diyor. Ağaçlar diyor sanki komut almış bir insan gibi yeri yara yara yara geldiler ve büküldüler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların arasına girdi ihtiyacını gördü ve çıktıktan sonra ağaçlar tekrar diyor yerlerine yara yara gitti diyor. Bunları nakleden e, yalan söylemeyen şehadetleri doğru olan insanlardır. Yani sahabe dediğimiz insanlardır. Bütün peygamberlerin bu yönlü mucizeleri vardır ve delilleri vardır ve Onların yalancılıkları varsa onlar da o zaman aşikarı ortaya ne yapmış? Çıkmıştır. Kardeşlerim bütün peygamberler dürüsttür. Doğrudur. Doğru sözlüdür. Ve yalancılıktan beridir. Çünkü bir peygamberin getirdiği haberdeki şek şüphe ne yapar? Allah'ın vahyine zede getirir. O yüzden bütün peygamberlerde yalan yoktur ve hepsi sıdk ehlidir. Ama Mevdudu gibi veya eşari dediğimiz insanların zihinlerini bulandıran ve gelen nakilleri inkara götüren akıllarının alamadığı bazı meseleler de vardır. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümin naklettiği bir rivayette İbrahim üç yerde yalan söyledi der. Mevdudu tefiminde bu meseleyi ele alarak der ki hadis ne kadar sahih olursa olsun raviler ne kadar sika güvenilir olursa olsun akla ve mantığa uymadıkça hadis alınmaz diyerek e, bu hadisi inkara gitmiş Buhari ve Müslüm'ü rivayet perest olarak nitelendirmiş bir peygamberi aklarken birini yalanlamış ve yalanladığı peygamberi de kurtarabilmek için Buhari ve Müslüm'e sataşmıştır. Halbuki burada iki ve İbrahim'in üç yerde yalan söyledi meselesine baktığımızda ikisi Kur'an'la sabit olan bir meselede bir tanesi de Sünnet'le sabittir. Yani aslında hadis inkarının altında Kur'an inkarı yatar. Aklı gündeme getiren ve aklı ön plana getiren insanların vahyi anlamada sıkıntıları vardır. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbrahim üç yerde yalan söyledi derken önce İbrahim'in şahsiyetini bir yakalamamız gerekir. İbrahim kimdir? İbrahim daha küçücük yaşta karanlığın içinde bir ışık görerek Rabbini tanımaya çalışan ve kavminin pisliklerinden beri duran bunların yanlış gittiğini anlayabilen sezen bir müşkülat var ama bu müşkülattan ben fıtri hasletlerle çıkamam ama buna rağmen bir olan yaratıcıya da bunların eş koştuklarını koşmam diyen ve Allah Azze ve Celle ile konuşan ve bunları nasıl diriltiyorsun dediğinde inanmıyor musun inanıyorum ama kalbim mutmain olsun deyip Allah Azze ve Celle'nin Halilim dediği yüce ulul azam peygamberlerdendir nasıl olur da İbrahim üç yerde yalan söyler demek ki bunda Allah Azze ve Celle'nin bizlere öğrettiği bazı metotlar var Mesela e, bugün diyor benim yıldızım benim hasta olduğumu söylüyor. Neyle karşı karşıya? Kavmi tamamen şirk, putperest bir kavim ve o gün Nevruz dedikleri bir güne gidiyorlar ve sadece İbrahim kalıyor. Kimseyi geride bırakmıyorlar, götürüyorlar. Yıldıza tapan insanlar ve tek söz dinledikleri yıldızdan gelen bir işaret. İbrahim onlara ne diyor? Bugün benim yıldızım benim hasta olduğumu söylüyor. Deyince İbrahim'i ne yapıyorlar? Bırakıyorlar. Ve İbrahim de onların bütün putlarını ne yapıyor? Kırıyor. Bir tanesini bırakıyor. Allah Azze ve Celle'nin kitabında bildirdiği gibi bir tanesinin boynuna asarak kendisi çekip gidiyor. Gelip de eğlendikten sonra puthaneye gelip yiyeceklerini almaya geldiklerinde bakıyorlar her şey kırılmış. Kırılmış bir tanesinin boynundaysa kırılan alet çağırıyorlar İbrahim'i bunu kim kırar? İbrahim kırar yani koskoca kavimde bile bir tek isim çıkıyor ortaya getirdiklerinde İbrahim bakıyor ki yaptığı iş anlaşılmamış bana niye soruyorsunuz? ona sorun kızmıştır gitmiştir kırmıştır diyor ikinci yalandır bu üçüncü yalanıysa Demek ki burada bir yalan değil ama doğru olmaması hasebiyle fakat insanı yalanlayacak duruma getirmeyen bir yalan. Yine üçüncüsü İbrahim Aleyhisselam bir yerden geçiyor. Oranın çok zalim, kafir bir idarecisi var. Bakire olan kadınları al koymuyor. Evli olanları yanında bir gece alıkoyuyor. Yani zina ediyor. Veziri İbrahim'in karısı Sara'yı görünce çok güzel bir kadın hemen idareciye haber veriyor. Öyle bir dünyalı kadın var ki sarayına layık diyor. Ve akabinde meseleyi uzatmak istemiyorum. İbrahim Aleyhisselam bu benim kardeşim diyor. Ve Sara'ya da onun kendisine baktığını görünce vallahi diyor yeryüzüne senden benden başka müminin olduğunu bilmiyorum. Müminler de kardeştir diyor söylemiş olduğu üç yalanın aslı da nedir? Budur. Onun dışında peygamberlerden yalan sadır nedir? Değildir. Şefaat hadisine baktığımızda yeryüzünde bütün insanların toplanması ve nefsi nefsi dediklerinde herkes Adem'e gidiyorlar. Diyorlar ki sen insanlığın atasısın. Bize şefaat et. Rabbim bugün çok gazaplı. Adem Aleyhisselam ne diyor? Ben diyor yasak olan ağaca yaklaştım. Bugün Rabbim çok gadaplı. Nefsi, nefsi diyor ve kendi derdinin çaresine düşüyor. Adem Aleyhisselam'ın bakın yapmış olduğu bir hata cennet gibi bir nimetin elinden gitmesine sebep olduğu halde sonra tövbe etti tövbesi kabul olduğu halde Yine nefsi derken bizim kendi halimizi ne yapmamız kontrol etmemiz gerekir. Sonra insanlığın ikinci atası ikinci Resul gönderilen Nuh Aleyhisselam'a gidildiğinde Nuh Aleyhisselam ne diyor? Ben kavmimin diyor. yapmış olduğu eziyete katlanamadım ve onlar için beddua istedim. Yani onların helakını istedim. Ben bugün nasıl olur da Rabbıma gidip şefaat dileyebilirim diyor. Halbuki 950 sene davet yapıp onların davetlere cevap vermediğini görünce helakını isteyen kim? Nuh Aleyhisselam. Yine hata değil. Hata olsa Allah onun duasını kabul eder mi? Ama buna rağmen yine yanaşmıyor. Yani peygamberlerin insanların içinde onları özelliklerini ayıran ayrı ayrı özellikleri vardır ki demek ki bunlardan birisi dürüstlük, yalancı olmaması. Düşünün yalan söyleyen bir insanın yalanı o gün çıkmasa belki öldükten sonra ne yapar? Ortaya çıkar ama çıkar. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın veya diğer peygamberlere baktığımızda onların hepsinin dürüst, yalan söylemeyen ve verdiği haberlerin hep doğruluğu gündeme gelen insanlar olmuştur. Bugün bakın mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyametle alakalı vermiş olduğu birçok haberler vardır mesela yani peygamberlerin dürüstlüğünü kabul derken bizi bağlayan imanın yönünü yakalatmak için burayı açıyorum bugün İsa aleyhisselamın gelişini Mehdi'nin gelişini kıyametle alakalı deccal meselelerini yalanlayan hem de Muhammed ümmeti olduğunu söyleyen birçok insan vardır bunların hepsinin düştükleri bu pislik içinde kıvrandıkları o çukur sadece akıllarını vahyin önüne geçirmelerinden kaynaklanır. Çünkü o sahabelerin naklettiği rivayetlere bakarsanız onlar bir şeyi naklederken her zaman doğru konuşan insandan naklediyorum. Ondan hiçbir zaman yalan çıkmazdı. O nefsinden, hevasından konuşmaz derlerdi. Bugün peygamberi tasdik eden onun yalancı olmadığını, dürüst olduğunu iddia eden insan da rivayet zincirleri sıhhatli olarak geldiği müddetçe her haberi ne yapması kabul etmesi gerekir. Mesela öyle rivayetler vardır ki inkar edilen, bu inkar edilen rivayetlere baktığımızda hepsi de akla ters düştüğü için. Mesela Adem'in gününde ölen birisiyle kıyametin kopma saatinde ölen insanın azabı aynı mıdır diyerek, kabir azabını inkara gitmişlerdir halbuki ayeti kerimeye gittiğimizde firavundan bahsederken onun sabah akşam ateşe sunulduğunu kıyametin kopmasından sonra azabının daha çetin olduğunu söylüyor şimdi kıyamete kadar bu adam nereye sunuluyor Allah Resulü ve Vesselam bu meseleye açıklık getirirken dehre sövmeyin dehir benim zamana sövmeyin, zaman benim diyor. Yani ölen insan için artık zaman diye bir şey söz konusu değil. Zaman bizim için söz konusu. Zamanın kendisinin Allah Azze ve Celle kendisinin olduğunu söylüyor. İsterse kıyametin koptuğu dakikada ölsün birisi, Allah ona bir şey takdir etmişse, o insanın ölümüyle o azaba ne yapacaktır? O insan uğrayacaktır. Yine kardeşlerim mesela aklın almadığı birçok meselelerden bir tanesi neden Kur'an'a bu yazılmamış da neden Kur'an'da yok da hadiste geliyor denir halbuki peygamberlere baktığımızda ya yazılı vahiy gelmiştir ya da sözlü yani yazılı dediğimiz ulul azam dediğimiz o peygamberlere Musa'ya Tevrat verilmiş İsa'ya İncil verilmiş Davut'a Zebur verilmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ise Kur'an verilmiş Peki diğer gelen peygamberlere ne verilmiş Hiç düşünüldü mü Onlar neyle hükmetmişler Yani inen bir yazılı vahiy var Medluv dediğimiz Bir de sözlü inen vahiy var ki Gayrı medluv dediğimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ise Bunun her ikisi de ne yapılmıştır Verilmiştir Sünnet de Kur'an'da vahiydir Bunların ikisini birbirinden ne yapamazsınız? Ayırt edemezsiniz. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında Allah'la ile arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutarlar. İşte onlar kafirlerin ta kendisidir diyerek bunu inkar edenlere ne yapmıştır? Uyarmıştır. Yine kardeşlerim peygamberlerin doğruluğunu kabul eden insanlar ondan gelen haberleri de ne yapmak? Tasdiklemek zorundadır mesela aklı ön plana getiren insanlar peygamber de bizim gibi bir insan Mesela günümüzde de bunun uzantıları oldu bunlar aynen bir postacı memurunun nasıl ki aldığı haberi adrese ulaştırmak mecburiyetindeyse bunların görevi de budur diyerek haşa bir peygamberi postacı memuru sıfatına kadar indiren zavallı yaratıklar çıkmıştır hala da bunlar devam etmektedir halbuki durum böyle değildir. O Allah'tan aldığı emirleri insanlara anlattığında birçok bela ve musibetlerle karşı karşıyadır. Postacı neyle karşı karşıyadır? Getir adrese bırakır. Başka bir şey değil. Ama anlatan aynı zamanda o ile karşı karşıya. Ya canından öder, ya taciz edilir, ya dövülür, ya sövülür. Birçok şey başına ne yapar? Gelir. Bunlar basit mesele değil. Değil ve kendi hayatında da onları ne yaparsın görürsün onun için kardeşlerim peygamberlerden gelen haberler tasdiklenmeli inkara yalanlanmaya gittiğinde ise bu peygamberlere imanı ne yapar bozar onlar dürüsttür yalan konuşmazlar ve söyledikleri sözü de hayatlarında görürsünüz onların mucizeleri inkar edildiğinde hangi kavim peygamberlerinden bir mucize istemişse o da onlara geldiğinde muhakkak ne yapmış? Helak olmuşlardır. Çünkü inkar etmişlerdir. Bakın mesela İsa Aleyhisselam'ın havarileri kendisinden gökten yemek indirilmesini istemiş. İsa Aleyhisselam onlara ne kadar söylediyse anlamamış. Allah Azze ve Celle onlara gökten sofra indirmiş mi? İndirmiş. Ama inkar ettiklerinde sizlere öyle bir bela veririm ki ne bundan öncekilere? Ne de bundan sonrakilere vermiş olurum diyor ve onlardan inkar edenlere domuzlar, hızırlar suretine dönün denildiğinde onların hepsi domuz oldular. Soyları devam eden değil diyor ve onlara gökten inen sofradan eti saklamayın, indirilen şeyi yanınızda götürmeyin denmesine rağmen onlar eti sakladılar ve mantarı sakladılar. Bugün İsrailoğullarının bu emre e, ters düşmelerine sebep Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Havva olmasaydı Adem'in kızları bugün eza görmeyecekti. İsrailoğlu olmasaydı et kokmayacaktı, bozulmayacaktı diyor. Nasıl ki etrafta herhangi bir eşya duruyorsa et de bu vaziyette ne yapacak? Duracaktı, bozulmayacaktı. Bunların inkarına sebep böyle bir İsrailoğlu yaptığı şeyden Ademoğlu da ceza aldı. Ha neden? O nedenliği gidince Allah'a sorarsınız ben bilmiyorum. Onun için peygamberleri tasdikleme onların dürüstlüğünü kabul etme birçok şeyi de onun akabinde ne yapar? Getirir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam doğruya sarılın doğruluk sizi iyiliğe götürür iyilik de cennete götürür. Kim diyor doğru söylemeye devam ederse doğruluğun yollarını araştırıp durdukça artık diyor Allah izninde o sıttıklardan doğrulardan yazılır diyor. Ama kim de diyor yalandan sakın yalandan sakının çünkü yalan insanı yine yalana götürür günah işletir günah da insanı ne yapar cehenneme götürür Allah da onu ne yapar yalancılardan yazar artık o insandan hayır ne yapmaz gelmez diyor. İşte kardeşlerim yine Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki şu ara 221'den 226'ya kadar gelen ayetlerde şeytanlar diyor her yalancı insana iner. Yani şeytanın da musallat olduğu yoldan çıkartmaya çalıştığı insan da dürüst doğrular değildir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ortamdayken Ömer geliyor Allah Resulü gülüyor neden güldüğünü sorduğunda seni görünce diyor şeytan vardı buradakilerini ifsad ediyor seni görünce kaçtı gitti yerlenerek de diyor, ona güldüm diyor düşünün dürüst insanlardan devamlı kaçan birisi Allah Azze ve Celle size şeytanların kimin üzerine indiğini haber vereyim mi her yalancı günahkar üzerine inerler onlar şeytanın yalanlarına kulak verirler ve onların çoğu yalan söylerler şairlere gelince Bunlar da <gülüyor> sapkınlar ve azgınlar uyar. Allah Azze ve Celle böyle devam ediyor. Demek ki kardeşlerim, aleyküm selam rahmetullah. Dürüstlük, doğruluk, peygamberlerin şiarı olduğu gibi bizim de ne olacak? Şiarımız olacak. Çünkü tevhid derslerinde de gördük, davet la ilahe illallah'ın olmazsa olmazlarındandır yani Allah Azze ve Celle Maide suresinin 67. ayetinde Ey Resul indirdiğimi tebliğ et korkma Allah seni korur Allah kafir olan bir kavme hidayet edici değildir diyor. Demek ki indirilen bir şeyi inanan Muhammed ümmetinin de ne yapması davet etmesi gerekiyor Davette de anlatmada demek ki korku var. Bir sıkıntı var ki insanlara ne yapıyor davet yapmıyor. Düşünün bir peygamber davet ederken seçer miydi? Gidip belli bir gruba mı anlatırdı? Haftalık sohbet mi yapardı? Bütün insanlara ne yapar? Gider dini anlatırdı. Hem de insanların çokça toplandığı panayır dediğimiz o karnaval dediğimiz en azgın yerlerine giderek çadır çadır gezerek onlara ne yapar dini anlatır ama burada çok güzel örnekler de söz konusu o çadıra girmeden o panayırda kim önde gelen bir insan Mustafa Mustafa'ya gider beni hami, benim, benim hamiliğimi alır mısın ben bu insanlara hitap ettiğimde beni korur musun o da kabul ettiğinde onunla o topluma çıkardı ve o arkasında durdu mu o toplumdan da kimse ne yapmaz? Ona bir şey demezdi. Hani bugün meydanlara gittiklerinde hep o toplumun yaltakçıları hiç tanımadıkları bir insana karşısında görüp de şakşak şak ediyorlar ya. Böyle değil. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o topluma söz geçiren insanlarla birlikte onlara hitap etmiş. İnanan inanmış. inanmayan inanmamıştır. Yani burada gündeme getirmek istediğim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç durmadan Allah'ın dinini ne yapmış anlatmıştır ve neticede gelmiştir. Ha bize dönelim demek ki inanan bir kul olarak da bizim de davetçi bir yapıya sahip olmamız ve davet yapamıyorsak yapamadığımızdaki sıkıntılar neler bunları bir gözden geçirmemiz gerekir. Çünkü davet yapamamadaki tek neden korkudur. Allah'tan gayri herhangi bir şeyden korkudur. Bu da ileri boyutta tevhidi bozar. Bu toplumun uyuşuk olması, belki mürciye toplum olmasına sebep mücadeleyi bırakması, tevhidin hakim olmaması, değişik fransiyonlara, değişik gruplara, değişik ekollere saplanmasının tek nedeni davetin ne olduğunu anlamamasıdır. Ama peygamberler ne yapmıştır bunu yapmışlardır. Kardeşlerim, sadece peygamberler davetçi değildir. Kahinler, yalancılar, firavunlar ve birçok insanlar kendilerine ne yapar? İnsanları davet ederler, inandırmaya çalışırlar. Ama bunların hepsine baktığımızda onların sözlerinin hepsinde yalan vardır. Peygamberlerle diğer davetçi arasındaki tek özellik dürüstlüktür. Bugün kahinlere, şairlere Veyahut başka birilerine gidildiğinde ki insanlara bunlar hep cezbeder. Ne yapar? Bunlarda dürüstlük görmeniz mümkün değil. Ama peygamberlerin yaşamında da ölümünde de ne vardır? Hep dürüstlük vardır. Ayırt edilecek en önemli özellik bunlardır. Yine kardeşlerim Allah Azze ve Celle peygamberleri göndermiş. Mesela. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği toplum tamamen edip bir toplumdu. Yani bir çoban dahi şairlik yapabiliyordu. Ve o kadar akıllı insanlardı ki 200 senelik bir meseleyi dahi sayabilecek kabiliyetteydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da o topluma o vasıflarla gönderilmiş birisi. Ve bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şair dediler. Mecnun dediler Deli dediler Her şeyi ne yaptılar Dediler. Halbuki kardeşlerim Şairlere baktığımızda Şairler atışmaya sözler söylemeye geldiğinde Aşırı gider mi Gider Yeri geldiğinde yalan söyler mi Söyler Halbuki Allah Resulü ve Vesselam'ın Nübüvvetten önce de Nübüvvetten sonra da Hiçbir aşırılığını Aşırı gittiğini ne yapamıyorsunuz Göremiyorsunuz Hep bir vasat hali var Hatta Bukharnı'nın naklettiği bir rivayette karşıdan bir insan geliyor. Hakikaten çok şerli birisi. Allah Resulü diyor vesselam şu gelen diyor kavminin en şerli adamı. Adam gelince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona o kadar güzel davranıyor ki gider gitmez Ayşe annemiz amma yağcılık yaptın diyor. Düşünün bir peygamberin hanımı bir peygambere söylüyor. Yani onda aşırı bir huyun olduğunu gündeme getiriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ayşe Allah'tan kork diyor. Sen benim hangi işte aşırı gider gördün? Ayşe annem hemen şöyle bir duruyor. Ha, anlıyor ki kendi fıtri hasletlerden algıladığı şeyde bir yanlışlık var. Ve peygambere bakıyor. O diyor kavminin en şerli adamıydı. Şerinden emin olmak için böyle yaptım diyor. Demek ki bizim Vasıflı insanların hal ve hareketlerini anlayabilmek için kendimizin de vasıflı olması gerekir. Birini eleştirip birini anlamaya çalışırken de o karaktere sahip olmayan birisinin o karakterli insanı da biraz anlaması zor. Şu toplumda eleştirilen Müslümanların Müslümanlar görüldüğünde nefretle bakılmanın onlara kin, garez beslemenin sebebi de zannedersem bundan. Çünkü insanların e, helak olmaları kendi gibi görmeleri herkesi yalancı görmeleri dürüst insanların da anlaşılmamasına sebep. Yine kardeşlerim e, peygamberlerin e, bir özelliği de haber verenin doğruluğunun bilinmesi. Yani haber veren kimsenin doğru ya da yalan söylediğini beraberinde gelen karinelerin tasdiklemesi gerekir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hicret ederken takip eden Süreka'nın e, misalini hatırlayın. Tam böyle yetişiyor. Süreka e, Mekke'nin en hızlı koşan, yani ata iyi en iyi bilen, en iyi savaşçısı. Ve kim Muhammed'i getirirse şu kadar ödül var denilen birisi. O atını hazır tutuyor, hep haberlere bakıyor. En son sahil tarafından bir haber gelince ben yakalayacağım deyip Allah Resulü'nün peşine düştüğünde tam yakalayacağında ne yapıyor? Atı yere saplanıyor ve kalıyor. En son Allah Resulü diyor ki ve vesselam sana diyor Kisra'nın diyor ya da yanlış hatırlamıyorum Kayser'in tacını vadetsem etsem diyor ve sürekli bırakıyor iman ediyor ama imanını gizliyor. Geridekilerine de bu yolda yok. Siz başka yere gidin diyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Salim'e Medine'ye geliyor. Arkasından hiçbir müştlük takip etmiyor. Çünkü artık zaman önlerini kapatıyor. Ve aradan yıllar geçiyor. Ka'ab bin Mali'nin komutasında e, Kisra tabii. Kisra'nın e, sarayı düşüyor. Ve bütün mallar yağmalanıyor. Kisra'nın tacı kafasına ağırlık gelmesin diye altın zincirle tepesine asılmış. Onu kimse görmüyor. Tam süreliğe oraya geliyor bakıyor ki taç orada onu da ben alayım diyor. Giderken kalıp diyor ki ben şahadet ederim ki diyor Muhammed Allah'ın kulu ve Resuludur diyor. Bize böyle böyle haber verdi diyor ve süraka o kadar e, düşkün vaziyete düşüyor ki kardeşler onu ne bozduruyor ne de satıyor. Yani o kadar düşkün olduğu halde elinde son altından bir taç var. Peygamberin mucizesi diye tutmuştur. Ve Osman zamanında Onun ücreti çocuklarına ödenmiş Ve Beytulmal'a olmuştur. Bu kadar mucizeleri Tecelli eden yine mesela Günümüzde bu Suud Kralının geçen kralın Ölümünde yapılan Kabe kapısının Som altından yapılması Kıyamet alametlerinden haber verdiği Meselelerden bir tanesidir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin Som altından kapısı Habeşli iki çarpık bacaklı tarafından Ne yapılacak çalınacak diyor Şu geçen krala kadar Tamamen neydi Ahşap o kapı Ama bugün altın ne yaptı oldu Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ta yıllar önce Bu inkar edilen peygamberin Sözleri yalan diyen insanlar vakalara baktığında Peygamberin sözlerinin Doğruluğunu ne yapar yakalar Fırat'ın suyu kesilecek orada altın savaşları olacak diyor kesilmedi mi olmadı mı bugün Irak'taki savaşa bakın Suriye'deki karışıklığın hepsi altın savaşıdır ve oraya diyor giden kişiden 100 kişiden 99'u ölecek ve o biri keşke ben de orada o yüzden ölsem diyecek diyor iç geçirecek diyor ve daha sonra iman küfür savaşının başlayacağını Müslümanlarla Türklerin savaşacaklarını Müslümanların Türkleri Yeneceğini Ve İstanbul'a kadar geleceğini İstanbul'un yağmalanırken Deccal çıktı geride karlarınıza Sahip oldu Denileceğini Yalan olduğunu bildikleri halde Apar topar döneceklerini Ve Deccal'ın hakikaten zuhur edeceğini Mehdi ile karşı karşıya geleceğini Ve İsa Aleyhisselam'ın iki meleğin kanadında Yeryüzüne ineceğini Mehdi'nin ordusuyla birleşip Deccal'ı öldüreceğini ve birçok vakayı Allah Resulü ne yapmıştır? ve Vesselam haber vermiştir. O ne söylerse doğrudur. Yani peygamberin sözleri hep karinelerle gelen haberlerle ne yapmıştır? Tasdiklenmiştir. Doğruluğu da gündeme ne yapmıştır? Gelmiştir. Yine kardeşlerim gelen vakalara baktığımızda mesela Bukhari'nin vahiy bölümünde aldığı rivayete Bizans kralı Heraklüs'ün Ebu Sufyan'a sorduğu bazı sorular var. Bunlardan birisi nedir? Ondan diyor hiç yalan sudur eder mi? Hatta sorduğu insan dahi Ebu Sufyan o zaman müşrikken kayınpeder olduk daha sonra yalanı kendime yakıştırsaydım Muhammed orada ne yapardım? Yalan söylerdim diyerek bir müşrik dahi kendine ne yapamıyor yalanı yakıştıramadığı gibi gelen peygambere de yalanı ne yapamıyor yakıştıramıyor Heraklis hadisinde de e, peygamberlerin dürüst olduğu ortaya çıkıyor. Yine kardeşlerim peygamberlerin Heraklis hadisine baktığımızda o diyor bir kral çocuğu mu yani soyunda bir hükümdar var mı diye sorduğunda yok diyor eğer var deseydin diyor muhakkak atalarının bir e, devamıydı saltanat elinden kaçırdı da tekrar almaya çalışan bir insan derdim diyor yine ona uyan kimler diye sorduğunda peygambere kimler uyar He? zenginler niye uyumaz He? peygamberlere uyanlar hep ezilmişler garibanlar ve köleler olmuştur Girenler de hiçbir zaman geri dönmemiştir. Bu sanki sünnetullah'tır. Ezilen insan, yıpranan insan hep e, toplumun alt tabaka gördüğü insanlardır. Ve onlar sarıldığı zaman asla ne yapmamışlardır? Bırakmamışlardır. Zenginlere, toplumun önünde gelen insanlara baktığımızda onlar kibirli, gururlu, Allah'ın ayetlerini ters düzeden Onlarla amel etmeyen, şımaran insanlar olmuş ve onlar da her zaman ne yapmıştır? Helak olmuştur. Ve Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'la karşı karşıya gelen savaşlara baktığımızda peygamber Aleyhisselam'ın yanındakiler hep gariban, ezilmiş insanlar. Onlarsa hep bütün ağırlıklarıyla, kadınlarıyla, cariyeleriyle, her şeyleriyle gelmişler. Kat kat fazla olmalarına rağmen hezimeti, acıyı tadarak ne yapmış? dönmüşlerdir. Demek ki kardeşlerim peygamberlerin getirdiği haberler doğru, mucizeler doğru ve bunları tasdiklemek inandım diyen insanların e, haberin doğruluğunun gereğidir. Ve karinelerle de ispatlanmıştır. Yani bir peygambere doğrudur, dürüsttür, yalancı değildir dediğin zaman bunun etrafında gelen haberleri de tasdiklemek zorundasın. Mesela toplumdaki insanlara sorsanız deseniz ki hadisleri bırakıp sünnetten sorsa, e, Kur sorsanız Kur'an'dan sorsanız Kur'an tamamlanmış mı deseniz Evet tamam derler. Kemal'e ermiş mi? Ermiş. İhtilaf edilen var mı? Yok. İhmal bırakılan bir mesele var mı diye sorsanız herkes yok yok der değil mi? Herkes tamamdı. Peki bir mesele ortaya koyduğunda iyi de canım şimdi ta 14 asır önceki bir şey bize yetmez ki işte buna bakıp kıyas edelim buna bakalım şöyle edelim diye ne yaparlar o gün bu mesele yoktu ki yani o günkü mesele onlara yeterdi bugün teknoloji gelişti çağ geliştiği için bu Kur'an'ın yeterli olmadığı inancına varan birçok toplumda ne yapmıştır çıkmıştır halbuki Kur'an'ın içinde ahkam olarak her şey nedir vardır. Ana maddeleriyle vardır. Sünnet de bunu ne yapmıştır? Açıklamıştır. İşte peygambere de doğrudur, dürüsttür deyip de ondan gelen haberlerin doğruluğundan şüphe eden insan Peygamberini ne yapmıştır? Yalanlama durumuna düşmüştür. Onun o yalanlayan insandan hiçbir farkı nedir? Yoktur. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletini inkar etme Allah Azze ve Celle'ye dil uzatma Ve dinden çıkmaya sebeptir Çünkü onun risaletini inkar etmek Allah Azze ve Celle'ye dil uzatma Onu zulme ve mantıksızlığa Nispet etmektir ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Peygamberliğini inkar edenlere Doğru sözlü bir peygamber değil de Zalim bir Hükümdarın gitmesi Onlar için nedir? Daha hayırlıdır Daha güzeldir Düşünün kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, oraya peygamber olarak gönderildiğinde Diğer sohbetlerde de hep gündeme getirmişizdir Oranın Yahudileri veya Hristiyanları önde gelen alemleri, rahipleri, hahamları e, Biz Musa'yı çok seviyoruz, biz İsa'yı çok seviyoruz ama Muhammed'i sevmiyoruz demişlerdi Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayeti kerimede beni çok mu seviyorsunuz? Muhammed'e tabi olun da beni sevdiğinizi anlayayım diyerek ne yapmıştır? Allah sevgisini peygambere tabi olmaya sevk etmiş ve peygambere kabul eden insanların Allah'ı seven insanların Muhammed'i de kabul etmenin gereğini anlatmıştır. Yine kardeşlerim peygamberler meselesinde Nebi ve Resul Farkı çok gündeme getirilir ve bu ifsat edilmeye çalışılır. Kur'an'daki bazı gelen harflere binaen işte Nebilerin sonunun kesildiğini Resullerin ise kıyamete kadar geleceği üzerinde polemik oluştururlar. Bu böyle değildir çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamberlerin sonuncusudur ve ondan sonra peygamber ne yapmayacak gelmeyecektir hatem Enbiya'dır. Ayetlerdeki harflerle oynamaları, oradaki kelimelerle oynamaların altında yatan sünnet inkarıdır. İnen ayetleri kafalarına göre yorarak ve o ayetteki geçen kelimenin başka yerdeki geçen manalara mesela Resul kelimesini ele alarak başka yerlerdeki geçen manalarla zorlayarak kıyamete kadar geleceğini söyleyen ee, ve hatta iman ettiğini söyleyen Allah düşmanları mülhitler vardır ki İslam hakim olsa bunlar tevbeye davet edilir ve müseylemetil kezzapın nasıl boynu vurulmuşsa bunların da boynu ne yapar böylece vurulur. Çünkü peygamberin ölümüyle artık peygamberler ne yapmıştır? Bitmiştir. Bu olay mühürlenmiştir. Diğer peygamberler sadece belli bir mahalleye belli bir kavme gelirlerdi ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sadece kendi kavmine değil bütün kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa gönderilen peygamberdir. Yine kardeşlerim Resul Nebi meselesine şöyle bakacak olursak bununla alakalı birçok şeyler gelir. Ama ben bu polümeğin içine girmek istemiyorum. Onların hepsi Allah Azze ve Celle'nin seçmiş olduğu ve insanların içinde faziletli kıldığı, önder kıldığı ve bütün insanlığa örnek olarak gönderdiği peygamberlerdir, davetçilerdir. Allah onlara salatü selam etsin. Ahirette de bizleri onları görmeyi nasip etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a diğer peygamberlere verilen sözlü ve yazılı iki vahiyde ne yapılmıştır? Verilmiştir ve Kur'an'da da bu nedir? Sabittir. Allah Azze ve Celle kitabında ben sana kitabı ve hikmeti indirdim. Bilmediğin şeyi öğrettim. Veya evinizde okunan, talim ettirilen, öğretilen kitap ve hikmeti düşünün diye birçok ayet gelmiştir. Ve bunların neticesinde dilini debreştirme. Onu kalbine nakşedecek. Daha sonra da onun beyanını öğretecek biziz diyerek hikmeti en son beyan olarak zikretmiş ve hepsini bu zikri biz indirdik biz koruyacağız diyerek zikir kelimesinde toplamıştır onun için kardeşlerim peygambere verilen vahiy ve peygamberlerin dürüstlüğü ve verdiği haberlerin doğruluğu konusunda inanan insanların da müşkülatının olmaması gerekir ve peygamberler hep mutlaki olanların imamlarıdır yalancıların sahtekarların yoldan çıkmışların dürüst olmayanların imamı değildir tamamen dürüst, takva ehli insanların imamıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine Resullerin efendisidir. Ee, bana seyit demeyin. Çünkü diyor ben e, kıyamet günü Ademoğlunun efendisiyim, seyidiyim Bu makam bana orada verilecek demesine rağmen bugün Ademoğlu öyle bir bidata girmiştir ki, salli ve barik okunurken orada seyidina ifadesini koymuşlardır. Bu ifade Allah Resulü karşı çıkmıştır. Sünnette gelen seyidina değil, orada seyidina kelimesi yoktur. Bu diyor bana ahirette verilen bir ünvandır. İnsanlığın seyidi ancak nedir? Allah'tır diyor. Ona da dikkat etmek gerekir. Yine kardeşlerim peygamberler meselesinde peygamberlerin kendi aralarındaki faziletlerini bizler birbirimize şu şundan üstündür bu bundan üstündür tipinde yapmak dinde haram kılınmıştır. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde Medine'de Yahudilerle bir anlaşma yapmıştı. Onlar ticaretlerini çok rahat bir şekilde yapılacak. Onların dinlerine karışılmayacak ve istedikleri gibi hareket edilecek. Aralarında nizalaşma ise peygamber e haval edilecek bir gün çarşıda ticaret yaparken bir Yahudi ile bir Ensar arasında bir münakaşa çıkıyor Ensar Yahudi'ye yemine davet ettiğinde Musa'yı alemleri üstün olarak gönderen Allah'a and olsun ki deyince Ensar tokadı patlatıyor sen Muhammed hayattayken nasıl bir başkasının adını anıyorsun diyor Yahudi de geliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a o Ensar'ı ne yapıyor şikayet ediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ensar geldiğinde ona o kadar kızıyor ki o kadar kızıyor ki nasıl olur da diyor sen bir peygambere yani bu şekilde yemin ettiği halde sen ona tokat vurursun diyor ve hiç kimse benim Yunus bin Medda'dan daha hayırlı olduğumu ne yapmasın söylemesin peygamberler nedir? Hepsi Allah'a hizmet edenlerdir diyor. Hiçbirini birbirine üstün ne yapıyoruz tutmuyoruz. Hepsine iman ediyoruz. Hepsini kabul ediyoruz ama bizim ittibaımız, tasdikimiz, itaatımız kimedir? Allah Resulü'nadır. Onun dışında peygamberlerin arasında hiçbir ayrıma ne yapmıyoruz, gitmiyoruz, tasdikliyoruz. Topluma baktığımızda işte benim hocam senin hocanı yener. Benim hocam işte şöyle uçar, şöyle kaçar tipinde övdüğü gibi peygamberleri öven insanların içinde de kavimleri çıkmışlardır. Bugün mesela yaklaştığımız günlerde aslında kafirler bayrama başlayalı 7 gün oldu. Noel günü orada kutlarlar. Bakın yılbaşı şeyini bizim e, Türkiye'deki ona uyan e, artık ismini siz koyun. Onlar da bir gün olarak kutlarlar albikonlar 20 gün kutlar 20 gün olarak şey yaparlar ee, Avrupa'da tatildir şu an ee, Bakın onlar övmede ne yapmıştır Aşırı gitmişlerdir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sakın diyor geçmiş ümmetlerin Hristiyanların, Yahudilerin e, Ölen salih insanları Veya peygamberleri övdükleri gibi Sizler beni ne yapmayın Övmeyin, aşırı ne yapmayın Gitmeyin. Onların kabrini bayram yerlerine çevirdiği gibi benim kabrimi de bayram yerine ne yapmayın? Çevirmeyin. Türbeler ittihad etmeyin demesine rağmen bugün ölen birisinin hemen kabrinin başına bir türbe, yanına bir cami hemen orası tam bir holding olmaya başlıyor. Ondan sonra paralar basılıyor, vakıflar kuruluyor ve insanlar çok rahatlıkla sömürülüyor. Hastanelere hiç gerek yok. Git bir türbeye bir kada hemen çocuğun olsun. Adını satı koy. Kar olursa, şey kız olursa satılmış koyarsın. Veyahut da bir hacetin olur. Gidersin oraya. Hep böyle böyle insanların duygularını ne yapmışlardır? Götürmüşlerdir. Ama gidin hiçbir tevhid ehlinin oraya gittiğini göremezsiniz. Kim gider? Güya çok akıllı. Güya çok çağdaş, ilerici. Okumuş insanların hep böyle hurafelerle uğraştığını görürsünüz. Gerçek iman eden, tevhid ehli bir tane insanın bunları tasdiklediğini göremezsiniz. Gerici, yobaz, çağdışı dedikleri bir tane samimi insanın bunları yaptığını göremezsiniz. Onun için Allah hepimize hayır versin. Teknolojide enleri gittiğini söyleyen, çağdaş olduğunu söyleyen insanlara hele hele bir Çin'e, bir Japonya'ya bakın. Aynı Türkiye'dekilerinin ee, cevşen taktıkları gibi 1 dolar verirsen arabaya takarsan korur tipinde cevşen tipinde duaları vardır. Çocuğa takarsan işte 5 dolar, eve takarsan 10 dolar tipinde satılan cevşenleri vardır. Düşünün Türkiye oradaki e, cahillerin değil, e, puta tapanların arasında hiçbir fark yok. Allah bizleri tevhidden ayırmasın Kur'an ve sünnet bütünlüğünü anlayanlardan eylesin. Yine kardeşlerim e, peygamberin özelliğinden bir tanesi Allah Azze ve Celle Resul'unu miraca çıkarmıştır. Bu haber gerçektir, doğrudur ve haktır. E, peygamberi tasdiklediğini söyleyen insanlar Kur'an'daki İsra haberine gece yürüyüşü diyerek miracı ne yapmışlardır? İnkara gitmişlerdir. Ama bu yapmış oldukları inkar üç tane Meseleydi de onları inkara sevk etmiştir. Bir tanesi nasih ve mensuh. ikincisi şefaat meselesi. Üçüncüsü de namaz meselesidir. Bugün aklı ön plana getiren ve birçok müşkülatı olan o insanların neticede namazı üç vakit kıldıklarını görürsünüz. Ve namazı kılarken de ki bunun günümüzde örnekleri birçok salaklar vardır. Ben mesela Edip Yüksel gibi bir despot mülhid kafirin namaz kılışını gördüm kıbleye dönmüyor ayeti kerimede Allah'ın ve her tarafta diyor ya o da Kur'an talebesi olduğu için öyle anlıyor ayağa dikiyor dikiliyor böyle bir askerin durduğu gibi hazır ol vaziyetinde yerinde temiz olması gerekiyor elbisesinde temiz olması gerekiyor ayeti kerimeye göre ayakta böyle duruyor bir şeyler okuyor dua olarak sonra böyle eğiliyor o da ruku etmiş oluyor secde edenlerle secde edin ayetine binaen de secde ediyor kalkıyor namazı bu kadar bir reklam bunu sabah ikindi ve yatsıda yapıyor sırf o miracı inkar ettiği için olay bu ve namazın da dost doğru böyle kılındığını iddia ediyor ki mirac meselesini inkar edenin geleceği sonuçta budur ileri derecede şefaat meselesini inkar etmesinin sebebi de miracı inkar etmesinden yoksa şefaatla alakalı birçok ayet var hadisleri kabul etmediğini düşünelim ayetleri de inkar edemez ama bu sefer ne yapıyor İnkara gidecek şüphe vari sözlerle aynı e, kabir azabında olduğu gibi Allah diyor adaletlidir yani diyor ben şimdi amel edeceğim çile çekeceğim ve Allah'a günah işlemeyeceğim ona şirk koşmayacağım birisi diyor şurada birisi günah işleyecek işleyecek haydi cennete gir olur mu böyle şey diyor Allah hiç kimseye şey yapmaz halbuki şefaat böyle değildir Allah Azze ve Celle'nin Celle adaleti söz konusudur şefaat onun izniylendir şefaat onun izin verdiklerinedir şefaat onun izin verdiklerinin de izin verdiklerinedir ve şirk üzerine ölenlerde asla şefaat ne yapılmayacak yapılmayacaktır. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan insan cennete ne yapacak? Girecektir. Bunun vakası yine ayrı. Nasih ve mensu kabul etmeyenler ne derler? Ee, Allah'ın diyor sen ilminden şüphe mi diyorsun? Yani şurada bir şey indirecek. Şurada da onun zıttını söyleyecek. Bu mümkün değil. Bu Allah'a nakıs bir sıfattır. Ona da nakıs bir sıfat ne yapmaz? Yakışmaz derler. Halbuki Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 106. ayetinin bitimini nasıl bitirir? Allah'ın bunları yapmaya kadir olduğunu bilmez misin? Diyor. Yani Allah bir ayet getirse onu unuttursa veya bir benzerini getirse yani nasih mensuhun kısımlarını söylüyor. Allah'ın diyor bunu yapmaya kadir olduğunu bilmez misin? Diyor. Ve hatta Kur'an'da öyle bir tuzaklar var ki ben Said Şimşek'e sormuştum bir sempozimde nasih mensuh var mı dedim yok dedi aynen böyle geçiyordum. dur dedim kırmızı yanıyor şimdi yeşil yanmadı sana nasıl yok şimdi dedim bakara 219'u okusa birisi içki içebilir mi tabi içebilir dedi getirin arkadaşlar şuna bir akı dedim herkes gülüyor şimdi İçeceğin yok diyor ben diyor içkinin aram olduğunu öğrendim diyor yani kim içer dedim şimdi bunu görüp de diyor öbür ayetlerden haber olmayan içer diyor e şimdi önce onu öğrense sonra bunu görse ne yapacak? Yine içer mi diyorum? Ses yok. Yani nasih ve mensuhu kendi kafalarına göre <gülüyor> ne yapıyorlar? Anlatma yoluna gidiyorlar. Bu adam Konya Selçuk'un poroflarından. Hatta İbni Teymiye'nin külliyatını tercümesini yapanlardan bir salak bu. Bunun kayınpederi de şey. Büyük Şafi imamlarından. hatta Halil Gönenc. Halil Gönenc'in de e, damadı olur. O kadar da molla soyundan gelen bir Yok diyor Yani demek ki insanlar Aklı ön plana Getirdiğinde Ne yaparsa yapsın Ne kadar ilim ederse etsin Doğru ne yapıyor bozuluyor Doğru bir kaydı Elinde insanın ölçü olmadığı zaman Hepsi ne yapabiliyor İfsat olabiliyor Onun için kardeşlerim doğruda da Yanlışta da ölçü ancak Vahiyden olacak yani ihtilaf edildiğinde gidilecek merci Kur'an ve sahih sünnet olacak. Eğer sünneti inkar edersen onun doğruluğundan şüphe edersen haberi vahiyse itikatta almam dersen, Kur'an'a uymuyorsa almam dersen bu ölçüyü sen getirirsen şeytana oyuncak olmaktan ne yapamazsın? Kurtulamazsın. Çünkü sünnet vahidir, inkarı küfürdür inanmayan Kafirden hiçbir farkı kalmaz isterse sakalı olsun isterse yüz kere hacca gitsin hiç fark etmez çünkü sünneti inkar ettiğin zaman aynı zamanda da ayeti ne yapıyorsun inkar ediyorsun öyle tuzaklar vardır ki Kur'an'ın içinde bu yönlü mesela Ahzab suresinin 69. ayetine baktığınızda İsrailoğullarının Musa'ya bir ezi eziyetinden bahseder hiç baktınız mı bu vakaya? İsrailoğulları yıkanırken çırılçıplak ve topluca yıkanırlardı. İsa ıısta Musa Aleyhisselamsa İsam dedim demin. Musa Aleyhisselamsa çok hayalı birisi, utangaç kavminden ayrı yıkanırdı. O topluluk ne yaptılar? Musa'ya iftira etmeye başladılar. Onun işte kasıkları eksik, şöyle şöyle diye vasıflar söylemeye çalıştılar. Allah Azze ve Celle de taşa emretti. Taş eşyalarını ne yaptı? Kaçırdı. Ebu Hureyre diyor ki taş diyor eşyayı götürürken elindeki asasıyla taş elbisem, taş elbisem diye gidip vuruyordu. Ve İsrailoğullarından bir toplumun önünden geçti diyor. Onlar baktılar ki hiçbir şey eksik değil. Ha tamam eksik değilmiş dediler diyor. Allah da o ne yaptı? Giden. Şimdi bu hadisi rivayet etti diye Ebu Hireyli'ye yalancı derler. Bukhari'deki rivayetlerde de ne yapmazlar? Sahih görmezler. Halbuki okuyun hadisi okuyun Ahzabel 69'u. İkisi de aynıdır. Birini inkar eden öbürünü de ne yapacak? İnkar etme zorunda kalacak. Yine mesela Allah Azze ve Celle Kehf Suresinde Zulkarneyn'den bahseder. Sonra Zulkarneyn bir şeye set döktüğünden bahseder okudunuz mu bu haberi nerede bu bu set nerede peki mevdudu gibi birisi çıkar der ki deccal neredeymiş hangi mağarada saklanıyormuş yerin altından yerde yeryüzünde bilinmeyen yer kalmadı ki demek ki bu haber nedir yalan diyerek cesase ve deccal hadisini ne yapar yalanlar senin bilmemen gayet normal. Sen bunu bilmiyorsun diye bilmediğin bir şeyi yalanlama mecburiyetinde misin? Bunun kitabını okuyan insanlarda da her zaman sünnet üzerinde ne yapmıştır? Şüphe oluşmuştur. Ama ne yazık ki şeytan böyle insanlara yani artık e, ilmi edebi bozmak istemiyorum. Başka kelime kullanmak istemiyorum. Böyle insanlar aynı zamanda tutup da sünnetin anayasal konumu veya sünnetin vahili doğrultusunda da kitaplar yazmıştır şimdi böyle bu tip insanların böyle bir kitaplar yazıp böyle de inkarvari sözleri olunca o zaman insanlarda da şüphe ne yapabiliyor çok rahat oluşabiliyor hatta bu tip insanlar bu kadar kalmamış sahabeyi taan edecek kitaplar da yazmışlar ve onların hayatlarını okuduğun zaman verdiği kaynaklarda neler Şia kaynaklarıdır. Peygamberin ashabı hakkında birçok müşkülatlar bunlardan yayılmışlardır. Zaten şu Türk toplumunda sahabeye şaşı bakanlara bakın. Ya Mustafa İslamoğlu'nun kitabını okumuştur şaşı bakmıştır. Ya İhsan Süreyya Sırman'ın kitaplarını okumuş şaşı bakmıştır. Veyahut da Mevdud'un kitaplarını. Dördüncü bir şahıs yok yani. Allah onların şerlerinden bu toplumu korusun. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yine o kadar e, üstün vasıflara sahiptir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Habibim dediği e, sıfatı almıştır. Muhabbetini almıştır. Çünkü e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam son zamanlarında eğer içinizden bir dost edinecek olsaydım Ayşe'nin babası Ebu Bekir'i dost edinirdim. Halbuki ben Allah'ın Habibiyim. Ebu Bekir ise benim kardeşim demiştir yani Allah'ın Habipliği dostluğunun yanında hiç kimseyi ne yapmamış ortak kılmamıştır evet kardeşlerim nübüvvetten sonra aşırı gidenler tamamen sapıklık ve hevaya uyanlardır muhakkak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında da ondan sonra da birçok yalancı peygamber çıkmıştır ve çıkacaktır kıyamete kadar da bu devam edecektir. Ama onlarla peygamberler arasındaki fark peygamberler hiçbir zaman aşırıya gitmeyen, dürüst insanlar kanaatkar insanlar yalancı peygamberlere baktığımızda ise her zaman aşırı giden ve yalancı insanlar çıkmıştır. Hatta geçen kardeşlerden birisi Youtube diye bir yer var orada İskender Avnakoğlu müydü? Neydi o? Evrenes oğlunun bir şeyini gösterdiler bir mail okuyor birisi mail atmış ee, hocam diyor ben diyor verdiğiniz zikirleri yaptım Allah kabul etti mi diyor yok diyor şöyle duruyor ıh diyor etmiş evladım diyor bana da diyor neticeyi bildireceksin diyor yani Allah'la konuşuyor haşa arkadan da ne yapıyor ayarı veriyor karşıdakine şöyle yandırıyor bir de ıh diyor görüşmüş oluyor o esnada ya ve insanlar da buna çok rahatlıkla ne yapabiliyor Hana biliyor. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine gelen e, vahye baktığımızda şura 51 miydi? Allah hiç kimseyle karşılıklı konuşacak değildir. Ya bir perde arkasından ya da bir elçiyle diyor. Ve peygambere gelen vahye baktığımızda çok soğuk günlerde bile ne diyor? Alnında koca koca e, terler oluşurdu ve kendisi diyor ayakta duramaz yere eğilirdi. Hatta diyor devesinin üzerinde bir gün vahiy geldiğinde kasfa ne yapıyor? Vahyin şiddetinden hayvan yere çöküyor. Yani gidemiyor. bacaklarını dermanı kalmadı. Bu herif şöyle ıh diyor. Hemen <gülüyor> çok rahatlıkla konuşabiliyor. Şey Yine bunların e, nefsine ve hevasına uyduklarını görüyorsunuz. Hep saltanat içinde olduğunu görüyorsunuz. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakın bir gün namazı erken kıldırıyor hemen safları yarıp evine gidiyor ilk defa böyle bir hareket yapıyor evde olan diyor 3-4 altın diyor zihnimi meşgul etti de namazda onları infak ettim diyor bunlara bakın bunlar küpü doldurmaya bakıyorlar yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ben hiçbir kadınla tokalaşıcı değilim onlardan sadece bir söz hepsinden söz almışlığıma yeterdir bir kadınla tokalaşmaktansa Beynimin Ortasından bir çivi çakılmasını Yeğlerim diyor Ama bugün bakın Mesela İskender evrene oğlundan ben birebir Konuştuğum için söyleyeyim Etrafında hep evli baklı cicili bicili Boyalı bütün kadınları Görebilirsiniz Hepsi de böyle oturuyorlar O da ortalarında böyle kıbarıyor Ama Peygamber Aleyhisselam'da Böyle bir şey söz konusu Değil çünkü sadece onun beraber olduğu mahremi olan insanlar onun dışındakilerle hiçbir zaman tokalaşmamış. Yalnız başına da iki kişi bir arada ne yapmamış kalmamıştır. Onun için kardeşlerim neye bakarsak bakalım ancak ölçüyle bakmamız gerekir. Yine kardeşler bütün peygamberler kendi kavimlerine gönderilmiş. Kendi bulundukları ortama gönderilmiş ama Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selamsa bütün insanlığa gönderildiği gibi aynı zamanda cinlere de peygamber olarak gönderilmiştir. İnz cins kıyamete kadar hepsinin peygamberi kimdir? Allah Resulü ve Vesselam'dır. Ha bu konuda Müslüm'de mesela Allah kendisine rahmet etsin İbn Abbas Allah Resulü ne cinlerle görüştü ne de onlara dinlerini ne yaptı anlattı der aklı ön plana getiren insanlardan çoğu hatta hepsi diyebilirim çok çok zehirlenmişler bilme, bilirler ama zehirlenmeyenler yavaş yavaş öğreniyorlar e, cinleri inkar ederler mesela e, Kur'an mesajı diye üç ciltlik Muhammed eset miydi o alçağın mealini alın bakın orada cinleri inkar eder başörtüsünün örften olduğunu söyler ve birçok müşkülatında ne yapar koyar ama maalesef inandım diye insanlar da onu okumaya devam eder halbuki Kur'an'ın mesajı değil orada şeytanın mesajı vardır şeytan ifsat etmeye çalışmıştır Müslüman da ne yapmıştır kanmaya gider Allah hepimize hayır versin peygamberler Allah'ın elçileridir Allah'ın resulleridir onlar her zaman doğru söyler doğrulukları hayatlarında sabittir ve Allah'tan aldıkları vahyi insanlara anlatırlar. Hiçbir şeyi gizlemezler. Onların haberlerini tasdiklemekte inandım diyen insanların nedir? Birinci görevidir. Bu da ee, şunu gündeme getiriyor kardeşler. E, Seyyid Kudur'un e, yoldaki işaretler var mı sizde? Yok. Kur'an var bizde. Olsa teşekkür ederim. Gerçekten. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği haberi tasdik etme aynı zamanda Kur'an'ı tasdiktir. Onun haberini inkar etme aynı zamanda Kur'an'ı inkar etmektir. Allah hepimize hayır versin. Hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Allah. Subhanakine Allahümme ve bihamdike Şehden la ilahe illa ente estağfuruke ve etöbeli <Sessizlik>